Subhanallah ve alhamdulillah, ve illallah. Subhanallah illallah. Bismillahirrahmanirrahim. ala ala sahbihi Allah-u Teala'ya halm ve seherler olsun. Efendimiz, ömrümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ehl-i beytine sahabesine ve kıyamete kadar evveli büyüleyecek Peygamberler sünnetine tabiri olacak bütün müminlere Allah-u Teala s ve selam eylesin. Geçenki dersimizde kardeşler, kadir meselesine girmiştik. Kadir ve kaza işlemiş. Kadir ve kaza arasındaki fark var mı? ikisinin birbirinden ayrı şeylerini onları ifade etmiş ve özellikle İslam ümmeti içerisinde her ne kadar İslam'ın Allah Azze ve Celle tarafından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la gündermiş olmasından sonra üç farklı yaklaşım ile ümmetin içerisindeki bu tür celeyanlar görmüş olmakla beraber bu vahiyden önce de bu hususta kelam edildiğini artmıştık, ifade etmiştik. Üç türlü yaklaşım var demiştik. Bunların ilkinin ve üçüncüsünün batıl yaklaşım olduğunu zikretmiş. En sahife doğru olanın, pehli ve cemaatin üzerine olmuş olduğu, yol olduğunu yapmıştık, ifade etmiştik. Ve bu hususta Allah Azze ve Celle'nin kaderini, takdirini, İnsanların nefsi boyutuyla, alakalı olan özellikle toplumsal alanda kaderini yapmış, ifade etmiştik. Allahu Teala'nın kaderinin insan önüne geçtiğini ve Allah Azze ve Celle'nin sonuçta takdirinin olduğunu zikretmiştik. Bununla ilgili ayetleri ifade etmiştik. Mesela ne demiştik? Allahu Teala bir ayetinde ne diyor? Tuzak kuran kimsenin tuzağı şüphesiz kendisine dönücüdür. Onu döndüren Allah'tır demiştik. Yine <gülüyor> bunun ile alakalı olarak Allah Azze ve Celle'nin mesela inne ma'l usri yusra, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bu Allah Azze ve Celle'nin takdiridir. Dolayısıyla zorluktan sonra kolaylığı ve kolaylık çeşitlerini takdir etme, yine Allah Azze ve Celle'nin kaderindendir. Bu da kulun hak ettiği şekli <gülüyor> Kaldığımız yerden devam edecek olursak, özellikle hüsnet ve cemaatin kardeşler bu husustaki dosdoğru yönünü Allah'ın izniyle ifade ettikten sonra Allah Azze ve Celle'nin kulların, kullarının fiilleriyle alakalı olan bir takım hususlarda takdirini iki kısma ayırırız. Bu Allahu Teala'nın takdiri ve kader ölçüsüne hiçbir şekilde müdahale söz konusu yoktur deriz. Bunlar Rabbimiz Tebareke bu ve Teala'nın işte nebatatı bitirmiş olması, yağmur yağdı, yağdırmış olması, insanoğlunun hastalanmış olması, insanoğlunun şifa bulmuş olması, insanoğlunun diriltilmesi, insanoğlunun öldürülmesi, bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin takdiri ile cereyan eder ve kulların bu hususta hiçbir seçme hakları yoktur. Yine ikinci kısım fiiller var ki bunlarda kardeşler insan dilemesinin doğrudan rolü olduğunu görüyoruz. Yani şu ana kadar hiçbir ehli sünnet alimi tek bir satır dahi olsun Allah kaderi yazmıştır ve insan mecburen buna uyumludur. Uymak durumundadır diye bir kelime dahi kurmamışlardır. Mesela Allah Azze ve Celle Tekvir Suresi 28. Ayetinde لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَيْيَسْتَقِيمُ diyor. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَيْيَسْتَقِيمُ Sizden dosdoğru yola girmiş olmak isteyenler için. Burada mesela istemek fiilini Allah Azze ve Celle kime takdir etti? İnsana takdir etti. Biz bugün kaderin dört mertebesini işleyeceğiz dedik, değil mi? Birincisi ilim mertebesiydi. İkincisi kitabet mertebesiydi. Üçüncüsü meşiyet dediğimiz dileme mertebesi. Mesela burada Allah Azze ve Celle dileme fiilini ne yapıyor? İnsanoğluna nispet ediyor. İnsanoğlunun kendi dilediği vardır. Yine Allah Azze ve Celle Ali İlman 152. ayetinde min kumme yörüydü dünya ve min kumme yörüydü ahiret'tir Sizden kimse dünyayı istiyor. Sizden kimse ahireti istiyor. <gülüyor> Yani burada Allah-u Teala insana ne görmüş? Bir irade, bir seçme ve bir yönelme, kendisine bir yön biçme, salahiyetin verildiğini çok açık bir şekilde ifade ediyor. Kehf suresinin 29. ayeti yine bu ayetler kadar açık ve nettir. Allah Azze ve Celle, فَمَنْ شَاءَ فَا الْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَا الْيَكْفُرُ Dileyen imanesin, dileyen Dile benim ama din Demek ki insan ne var e dilemek var. Çünkü Allah azze ve celle biz size hidayeti indirdik. Hani diyor Rabbimiz "Felamma benden size hidayet geldiği zaman fermen tabi bi Her kim benim hidayetime tabi olursa yani isterse. Bu da insan kendi fiilde dilemiş olması var. Ve insan bunu ne yapar arkadaşlar? Bunu fark eder. Yani mesela, affedersiniz, sürüs hastalığı nedir? İnsanoğlunun idrarını tutamamasıdır. Yani bir insan hastalıktan dolayı, başına gelmiş olan ve elinde olmayan bir sebepten dolayı, çok affedersiniz, idrarını tutamamış olması ve idrarını bırakmış olması ile bir insan kendisinin bilinçli bir şekilde idrarını yapmış olması arasındaki farklı insan ne yapar? Bilir. Yani insanın müdahalesinin olduğu şey, insanın müdahalesinin olduğu şeylerde atıf insana yapılır. Ama yine de takdir eden Allah'tır. Peki neden biz olumsuz olan şeyleri kendimize zikrederken, olumlu olanları şüphesi ki Allah Azze ve Celle Çünkü Rabbimiz ne diyor? Sana her ne kötülük isabet ederse kimdendir bu? Nefsindendir. Sana her ne iyilik isabet ederse mi diyor. Mesela Allah Azze ve Celle burada ya da Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ifadesine bakın. Çok hassastı. Allah Hz. İbrahim Aleyhisselam der ki, fe Allah Azze ve Celle'i takirken, fe ize merittu fe huve yeşfir diyor. Ben hasta olduğum zaman yani kendi kendimi hastalandırdığım zaman o bana şifa verir. Mesela hastalandırma fiilini hastalanma fiilini Hz. İbrahim Aleyhisselam kendisine vermişti. Bunu bir musibetü telakki edildiğiniz zaman. Bunları ya da sonuçta kardeşler Allah azzamiccine yer göğünü ne yaptı? Göyü kaldırdı. Ve sema rafa'aha ve kaldırdı ve bir ölçü koydu. Her şeyin bir ölçüsü var. Her şeyin bir ölçüsü var. Ve insanoğlu bu ölçülere uyduğu müddetçe herhangi bir olumsuzlukla ne yapmayacak? Karşılaşmayacak. Dolayısıyla insanoğlunun Allah'ın yaratmış olduğu, biz mesela cihadı zikrederken de dedi Cihat, Allah'ın yeryüzüne yarattığı gibi adalet üzere devam etmesi için Allah'ın hükümleriyle memleketlerin o vahye kalmış olmasıdır. Yani adaletin önündeki engelleri kaldırma muamelesidir. Çünkü Allah o her şeyi adil bir şekilde yaratmıştır. Ve insanoğlu, bilerek ya da bilmeyen, Bilerek ya da bilmeyerek, bunun hepsi günah anlamında değildir. Yani Allah-u koyduğu sınırsız neler vardır? Ölçüler vardır. Bir de Allah Azze ve Celle'nin imtihan sürecinde böyle bir takdini var. Mesela derdi yaratmak Allah Azze ve Celle'ye nispet edilirken, derdmanı yaratmak da ona nispet edilmiştir. Yani imtihan sürecinde Allah Azze ve Celle bir de imtihan etmiş olması var. Bir de insan onu kendi kendisine hak etmiş olması var. Tabi her bir kişinin hakkında verilen her bir hükmün hangi bağlamda olduğunu biz ne yapamıyoruz, biz bilemiyoruz. Bizim başımıza herhangi bir musibet geldiği zaman, biz bunu işlemiş olduğumuz bir... 40 gün öncesine bir bakarız, değil mi? 40 gün öncesi, hani ihtiyarın bir tane çölde gidiyormuş, genci bir önünü kesmiş, önünü kesince demiş ki, şu atını ver, ben çölü aşımam lazım, bakmış, ihtiyarın altındaki at, Neçol dayanır demiş ya, ihtiyar da tek başına. İhtiyar demiş, bırak evladım demiş, bu atı benden alma, ben de bu yol geçeceğim. Demiş, in aşağı. İsterme, ver, ister verme demiş. İhtiyar da bakmış ki, yani buna güç yetinecek hali yok. Bu gücü, kuvveti, yerine genç birisi demiş, al senin Allah belanı demiş. Yani ne zaman verecek demiş, 40 gün sonra. Yani ben bunu alsam, bunun biraz 40 gün sonra mı gelecek demiş. Demiş, hey 40 gün sonra seni bulur, hiç merak etme. Demiş, ben çölü geçtikten sonra mukhimken, elde iken gelsin, iş şey olmaz Allah'a elbiseyler. Tabi, güvence ihtiyarı atıyor bir tarafa, alıyor atını. Atını aldıktan sonra, tabi giderken 100 metre geçmeden atın ayağını burkmasıyla düşüyor, ayağı kırılıyor. Şimdi bu orda dönmüş ihtiyara sinirlenmiş. İhtiyar da oradan geliyor, tabii biraz da sırıtarak geliyor ihtiyar. İhtiyara bağırmışlar, hani 40 yıl sonra.'' demiş, tamam mı? Hani 40 gün sonra istiyordu değil sen yani 40 gün önce ne yaptığını düşünsene, saa? Yani bu bu ömrünün 40 gün önce yaptığını bizim gibi ben gelecek kimin cesedine? Yani başımıza gelen musibetlerden biz önce kendi nefsimizden bir şeydir abi. Biz niye karşılık bulamadık? Biz bunu ne yaparız gündeme alırız. Ondan sonra kesin karar veremeyiz. Yani bu mutlaka yapmış olduğunuz bir fiilin karşılığıdır diyemezsin. Çünkü sırf imtihan içinde Allah Azze ve e bir takım şeylere ne yapacaktı? Bizi sınayacaktı. Yani bizim kendisine olan imanımızın, muhabbetimizin, e, efendim, e, gerçekten sabredenlerden olup olmadığımızın açıkça ortaya çıkması için allah Teala bizi imtihan zaten söylemişti. Bu bağlamı biz bilemiyoruz. Biz bu bağlamı bilemiyoruz. Ama <gülüyor> biz neyi biliyoruz? İnsan olduğu için de bir takım şeyler, dilemiş olması Allah Azze ve Celle tarafından verilmiştir kardeşler. Kaderin mertebelerine geldi kardeşler. Onlar işleyeceğimizi söylenmiştir. Kaderin ilk mertebesi ilim mertebesidir. Yani Allah Azze ve Celle'nin her şeyi evvelinden bilmiş olmasıdır ki bu Rabbimizin ebedi, ezeli ve ebedi olan, yani evvelsiz öncesi olmaksızın ezeli ve sonrası olmaksızın ebedi olan bilgisidir. En'am suresinin 9. ayette Allah-u Teala bakın buyruluyor ki: "Ve indehu mefatihul gaybi la ya'lemuha illa hu." O Allah ki gaybın anahtarları onun elindedir. "Ve ya'lemu ma fil berri ve'l bahr." Karada ve denizden ne varsa hepsini bilir. وَمَا تَسْكُتُمْ مِنْ وَرَغَةٍ اِلَّا Allah'ın bilgisi olmaksızın bir ağaçtan bir yaprak dahi düşmez. Sübhanallahil melik. Yani bir ağaçtaki yaprak dahi düşmesin ki Allah'ın onun hakkında bilgisi olmamış olsun. Yani Allah'ın yücesi, yüceliğinin bu belirtileri insan tefkür <gülüyor> ettiği zaman ona kullukta gerçekten ne kadar da az, ona ne kadar da davrandığının farkına var yoksa meleklerin Allah Azze ve Celle'yi daha yakın tanımış olmalarının akabinde Ya Rabbi biz sana hakkıyla kulluk edemedik demeleri onu olmadık olmalarına gelmiyor zaten melekler daha yakinen Allah Azze ve Celle'yi tanıdıkları için ona hakkıyla kulluk edilemeyeceğini biliyorlar kişi bilgi bakımından Allah'tan uzaklaştığı müddetçe Kulluk bakımından da uzaklaşacaktır. Değil mi? Yani Allah Azze ve Celle'nin şu anda, şu saat içerisinde benim ağzımdan çıkan laflar bu şekilde olmasıyla beraber, Kalbimde ne geçtiğini siz bilemezsiniz. Kalb ağzımdan buna çıkarken kalbimin içerisinde ve kalb kalbi ne vesveselerin girdiğini Allah Azze ve Celle biliyor. Sadece benim değil. Sizin hepinizi biliyoruz. Sadece sizin hepinizi değil. Şu şehirdekilerin hepsini biliyoruz. Şu şehirdeki değil. Bu ülkedeki insanların hepsini şu anda ağızlarından çıkan ve kalplerinden geçen tek tek biliyoruz. Sadece bu şehirdeki değil. Bu bölgedekilerin, hani eğer Anadolu bölgesi, Orta Toğu bölgesi ayrıysanız onların hepsini biliyor. Sadece orası değil, bu ülkedekilerin her bir ferdinin şu anda yemek yiyinden tutun da dağın tepesindekinden efendim nehrin altındakinden balık tutanından her birinin ağzından çıkanı ve kalbinden geçeni teker teker biliyor. Sadece bu ülke değil bu kıtanın içerisindekiler hepsini biliyor. Bu kıtadakileri değil. Bütün yeryüzünde kim yaşıyorsa şu anda yedi milyar insanın sadece ağzından çıkanları değil kalbinden ne geçirdiklerini biliyor ve her birine hak ettiği şekilde hüküm veriyor. İşte insan böyle bir ilah karşısında sana hakkıyla kolluk edemedik demekten başka ne çaresi var ki? Değil mi? Aciz olan insan. İki kişiyi dinlemekten acizdir, değil mi? İki kişi aynı anda konuşacak olsa kafa Allah kullar kulli, kafa güve sel Böyle elektrik, yanlış kurulmuş bir makine gibi sağdan sonra sinyaller atmaya başlıyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu ilmi. Ve onun ilmi olmaksızın bir ağaçtan yaprak dahi düşmez. Hepsini görür. Valla haddetin fi zulmâtin art, yer tek bir tane olmasın ki. Valla <gülüyor> raptin ister kuru ister yağış valla yağmurs, ister kuru ister yağış ister nemli ne varsa, hepsi apaçık olan kitaptadır. Yine Cin suresi 26-28. ayetinde Allah Azze ve Celle O gaybı gülendir ve gaybı hiç kimseye peygamberlerden seçtikleri hariç hiç kimseye vermez. Ve onun ilmi her şeyi kuşatmış ve her bir şeyi teker teker saymıştır. Allah Azze ve Celle bu ilmi ezelidir ve ebedidir. Biz bunları neden zilreder? Çünkü Mu'tezide'nin bir fırkası ne demişti kardeşler? allah Teala'nın geleceği bilmediği hususunda dönüşü ortaya koydular. Evet, bununla ilgili hadislere geçecek olursak, mesela bu hususta kader çizgisinde Allah Azze ve Celle'nin takdir etmiş olduğu bu ilminde var olan hususta. Mesela İmran bin Hüseyin'den gelen bir hadis var kardeşler. Diyor ki, جاء رزول الله صلى الله عليه وسلم Adamın bir tanesi Allah Resulü aleyhi sallâhu geldi. Ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! أَعُولِنْ مَا الْأَهْلُ الْأَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلِ النَّارِ Cennet ehli ile cehennem ehli biliniyor mu? Cennet ehli ile cehennem ehlinin kim olduğu biliniyor mu? Bunun üzerine Resulullah aleyhi sallâhu ve ki, evet ve dedi ki فَف۪ي مَيَعْمَلُ عَامِلُونَ O zaman amel edenler neden amel ediyorlar? Neden amel ediyorlar? Biliniyorsa bu amel etme safhası neden deyince Resulullah <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam'ın onun bilindiğini ama insanoğlunun ameli bağlamında kendisine bunu takdir edilmiş olarak bilindiğini ifade ederek der ki كُلُّ مُيَسَّرُ كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُبِ الْقَدَرِ her şey kendisi için yaratılmış olduğu gidişatına kolaylık bulur. Yani Allah Teala onların ne yapacaklarını bildiği için bilmiştir. Fakat Allah Azze ve Celle ayetlerinde nedir? Biz sizden sabredenlerle sabretmeyenlere ayrıldılar mı diye? Biz sizden cihad edenlerle cihad etmeyenlere ayrıldılar mı diye? Siz sizden cehennemin başına gelenlerinin başımıza gelmeleri gerekebilir diye düşündüğünüzde ki ayrı kaç gibi. Allah-u Teala delil bile ortaya koyacaktır. oğluna Allah Azze ve Celle ''Ya Rabbi sen fırsat verseydin belki böyle olmazdın'' gibi bir imkan vermez Rabbimiz Tebaleke ve O kendi adaletinin ve mücedinin her şekilde mükemmel bir şekilde zuhur etmesini yapar, takdir eder Allah Azze ve Celle. Evet bu hadisimiz İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Yine Hz. Ali Radiyallahu Anh'tan gelen bir hadis var. Bir gün diyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oturmakta idi ve elinde değnek gibi bir şey vardı. Onun da yerde bir şeyler çizdi ve sonra bize kalktı dedi ki, şüphesiz ki sizden her bir nefsin cennette ya da cehennemdeki yeri bilinmektedir. Cennetteki ve ateşteki yeri bilinmektedir. Oradakiler dediler ki, ey Allah'ın Resulü, tembelleşmeyelim o zaman. Yani bizim bilinmiyorlar. Madem gideceğimiz yer şu anda biliniyor. Yani bırakmayalım işi salı vermeyelim. amel Amanetmeyelim madem biliniyor. Böyle bir soru yani böyle bir şey mümkün olabilir mi diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve hayır dedi. Hayır. Siz amel edin. o, size amel edin. Çünkü herkes kendisi için yaratılmış olana kolaylık bulacaktır ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu başka hadislerde de görüyoruz kardeşler. Leyl Suresinin 5. 5. ayetinden 10. ayetine kadar Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam bu kader boyutunu bu ayetlerle ilişkilendirmiştir. Bu bizim için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en güzel öğretisidir. Yani kader meselesi gündeme geldiği zaman biz bu ayetleri ezberimizden söyleriz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayetler o ayetler neydi kardeşler? Hani Rabbimiz diyor ya فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى bil وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَةً Devamı neydi? فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ Dikkat edin. فَأَمَّا مَنْ allah Teala diyor ki, her kim a'ta verirse, yani infak ederse وَتَّقَ ve sakınırsa, Allah'tan korkarsa bil بِالْحُسْنَةً Güzel olanı güzellik ile tasdik ederse فَسَرُ يَسِرُهُ yusra. Biz onu kolaylığa kolaylaştıracağız. Biz onu güzel olana kolaylaştıracağız. Bakın, infak etmek, ondan sonra tasdik etmek, Allah'tan sakınmak kimden? Kulden. Onu güzele takdir etmek kimden? Allah Azze Görüyorsunuz Rabbimizin kolaylaştırmış olması insan oğlunun fiilinden ve amelinden geçmiş. Yani Rabbimiz bunu önceden böyle bilip de böyle yazdığı için insanlar böyle olmamıştır. Allah Azze ve Celle bunu daha önceden insanın böyle takdir edeceğini bildiği için böyle yazılmıştır. Yani Allahu Teala ben şayet ölüm bana gelip yetişmeyecek olursa ben bir sene sonuna hangi fiili yapacaksam Allahu Teala onu bilmiştir ama o fiili o anda sesecek olan yine benim. Bu Allah Azze ve Celle bilmesidir. Yoksa Allah Azze ve Celle benim bir sene sonra ne yazacağımı yazdı ve ben öyle yaptım değildir. Yani fiil yaratılmadan önce Allah'ın ne yapmasıdır? Bilmesidir olan ilim noktası burasıdır. Yani insanlar Allah-u Teala'nın bu ilmini ne olarak zannediyorlar? Böyle yazdı ve mecburi oldu diye algılardır, cahil olan sapık aklı yaklaşımlar bu değildir. Çünkü Resulullah Sellem dediği gibi ama مَنْ كَذْتَدَى her kim Allah'ın indirdiğini yalanlarsa, yüz çevirirse ne diyor Rabbimiz? Biz de onu zora ne yaparız? Zora yolunu açarız. Yani o kötülüğü seçtiği için de Allah da onun yolunu zora açar. Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam kastettiğinde burası. <gülüyor> Ki sahih-i müslüm hadisidir. Peki yazı boyutu. Allah-u Teala bu ilmini kardeşler, Rabbimiz Teala ve teala bu ilmini kaydetmiştir, yazıya geçirmiştir. Bu yazı Rabbimiz Tebaleke ve Teala'nın olmuş ve olacak her bir şeyi kayda aldığıdır. El-Av Suresi 38. ayetinde مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِي تَرِّبِنْ شَيْ Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik etmedik diyor. Buradaki kitaptan kasıt değil kardeşler. لَوْحِمْ مَحْفُوز لَوْحِمْ mahfuz. Allah Azze ve Celle'nin katında olan bir kitaptır. Yani her bir şey orada yazılıdır Her bir şey. Hiçbir şey esit değil. Bir yağmurun daresi dahi oraya kaydedilmiştir. Her bir şey. Yani sizin elinizin hareketleri. hepsi. Bakışınız, yürüyüşünüz. Her bir şey. Bir silicinin uçması. Yani her, her bir şey orada kaydedilmiştir. Hiçbir şeyi bırakmadık Allah Azze ve Celle. Hepsi oraya kaydedilmiştir. Yine Hac suresi 70. ayetinde bakma allah Teala diyor ki Sen Allah'ın göklerde ve yerde gökte ve yerde olan her bir şeyi bildiğini bilmiyor musun? Bunların hepsi bir kitaptadır. Yazılmıştır. Yazılmıştır. Ve bu da Allah'a nedir? Kolaydır. Yine Nermüs Suresi 75. ayet. Bakın Rabbimiz diyor ki وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي Göklerde ve yerde gözle gözükmeyen ne varsa hepsi apaçık bir kitabın içerisinde kaydedilmiştir. Bu Allah Azze ve Azze'nin yazmasıdır. Ve Rabbimiz orada da ne yapmıştır? Takdirini kulun fiiline göre ortaya koymuştur. Ve insan neyin kendisi için yazıldığını bilmez. Ama düşünü bilir ki kendi fiiliyle Allahu Teala'nın önceden yazmış olduğu şey nedir? Birbiriyle uyumludur. Kendi fiiliyle Allahu Teala evredi olan ilmiyle onun fiilini bilmiş ve onun takdirini her bir şey yazmıştır. Hadiste Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve uzun bir hadisten sonra Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve كَتَبَ اللّٰهُ مَقَاتِي وَالْخَلَائِقُ قَبْلَ اَيْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ بَالْاَرْضِ بِالْخَمْسِينَ <gülüyor> الْخَمْسِينَ Allah-u Teala mahlukatı, gökleri ve yeri yaratmadan elli bin sene önce her şeyin takdirini, kaderini yazmıştır. Göklerin ve yerin yaratılmasının elli bin sene önce yazmıştır. وَكَنَا عَرْشُكُ عَلَفًا aşı o zaman ne üzerindeydi? Suyun üzerindeydi. Yine başka bir hadiste bana nail sahabe diyor ki: "Kendisine can verilmiş hiçbir nefis yoktur ki Allahu Teala onun cennetteki ve cehennemdeki yerini yazmamış olsun." Onun azgın mı yoksa saadete erenlerden olacağı da yazılmıştır. Adam bir tacı dedi ki Allah'ın Resulü biz bu yazılmış olana o zaman güvenip de ameli terk etmeyelim dedi. Bırakmayalım o ameli. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her kim dedi saadet ehlinden yazılmış ise o saadet ehlinin ameline kolaylaştırılmıştır. Yani sende saadet ehli olmak fiili kolaylık verilmemişse sana. Sen saadet ehlinin, saadet ehli olacakların amellerine ulaşmamışsan demek ki işte yazılmamıştır. Dolayısıyla sana düşen nedir? Heh, ameldir. O saadet ehlinin amellerine uymaktır. Ve yine aleyhissalatü vesselam işte azgın olan cehennem ehlinden olacak olan azgın kişi de onun da kötülüğe yolları kuraylaşacaktır. Onun için biz ne demiştik? Bir Müslümanın biz bazen kötülük etmek istediğimiz zaman rahmet tokatı dediğimiz gibi başımıza sıkıntıların gelmiş olmasından biz neyizdir? Memnunuzdur. Sen haram işlerken, günah işlerken, artık faiz yerken, sen artık haram işlediğin esnada hala başına da bir şeyler gelmiyor işin zorlaşmıyorsa endişe duymam lazım. Sana Allah korusun cehennemliklerin haberini mi kolaylaştırıyor? Değil mi? Kovmak lazım. Hangisi sana kolaylaştırıyor? Bir hayır işleyeceksin, bir bakıyorsun ki imkan yok, önüne çıkıyor Ya ne zamandır bir hayır işleyeceksin diyorsun. Bir bakıyorsun, hemen önüne bir hayır çıkmış. Kardeş şu işi yapar mısın? Ne gibi bir hayır çıktı, hayır talep etti. O yüzden dedi ki, önüne gelen hiçbir hayrı boş çevirmeyin. Her bir, hiçbir hayrı. Önünüze çıkan hiçbir hayrından geri durmayın. O sizin nasibinizdir. Çünkü siz ondan yüz çevirirseniz, bu sefer öbürü size koraylaştırılır. O yüzden korkmak lazım demiştik. Yani burada Allah-u takdirini görüyoruz. Yani elin adamı bin bir tane yalan söyler. Yani onunki aylar söyler, biz bir yalan söyleriz, yarın açın vada kıpkımız olur kalırız ortada. Yani gerçi o çok iyi becerir derler ya. Yani biraz ortaya çıkar. Aslında çıksın biraz. Yani bizim yalanlarımız çıksın ortaya. Değil mi? Çıksın. Allah bizim yalanlarımızı bir an önce ortaya çıkarsın eğer yalan söylemişsek, yapmışsak ki yalan söylemekten korkalım ki bize yalan zorlaştırılsın. Yoksa hep tıkırında gidiyor. Anlamında değil. Yani biz nice insanlar gördük namazı kıldıkları zaman işleri zorlaşıyor diye namazı terk ettiler. Ben namazı kılmadığım zaman işlerimin hepsi tıkır tıkırında gidiyor diye emin olun, ben belki şuna kadar en az beş tane insan gördüm şimdi bunlar da açık açık delkanlı gibi konuşanlardır yani. Bunu resmen söylüyor. Ramaz kılgımda işlerim ters gidiyor, namazı bırakınca işlerim olduğu gibi tıkır tıkır akıyor diyor. adam Bilmiyor ki kendisine cehennem kolaylaştırıyor diyor. Sana cehennemlikten amelleri kolaylaştırıyor, sen neyin derdindesin? Allah senin kalbindekini bilmiş ve Allah konusunda cehennem yazmış da artık sana namaza ne gerek var ki? Yani devam et git. Evet, kolaylaştırma takdiri kimin? Allah-u Teala. Peki bunu hak etme safası kimin? Kulun. Çünkü Rabbimiz kulunun seçimine itibar ediyor. Zaten onun için seni imtihan ediyorum diyor ben. Onun için sen hayvan değilsin. Onun için sen ağaç değilsin. Onun için sen güneş değilsin. Sen insansın, sana cüz'i irade verdin ve senin hakkında verdiğin kader ve takdir de senin o cüz'i iradenin seçmenle bağlantılır. Size kim onu isterse, kim dünya hayatını isterse diyor Rabbimiz. her kim dünya hayatını isterse biz ona dünya hayatından dilediğimiz dilediğimiz kadarını veririz. Her kim ahiret yurdunu isterse orada ahiret yurdunu veririz. Bakın isteyene veririz diyor Rabbimiz. İstemek kulun kendi Meşkiletli, cüzvi iradesidir. İstediğim ona konaylaştırmak Allah Allah'u Teala'yı Hak ve Teala'yı nedir? Onun için. Evet, bir sonraki hadise bakıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinde ne yaptık? Açıkça bunu gördük kardeşler. Yine Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste bu Leyl Suresinin bir önce okumuş olduk. 5. ve 10. ayetinin bu halinde ne yaptık? Geçen hadisinde de Aleyhisselatü Vesselam zikretmiştir. Yine bir hadiste Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir kardeşler. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, اَوَّلُمَا ثَلَقَ اللّٰهُ الْقَلْمِ Allah'ın ilk yaratmış olduğu bu hadise bu şekilde e, anlam verilmiş. Fakat anlamı doğrudan bu şekilde değil, Allah en iyisini bilir. E, önce verildiği gibi yapalım. Allah-u ilk yaratmış olduğu şey kalemdir. Ve Allah-u Teala kaleme yaz dedi. de ne yazayım deyince Allah Azze ve Celle olmuş olacak olan her bir şeyi, kıyamete kadar olacak olan her bir şeyi yaz diye emretti. Onun için bazı alemler buradan yola çıkarak Allah-u Teala'nın ilk yarattığı şey kalemdir demişlerdir. Fakat yine diğer hadis kitaplarımızda geçen bazı hadisler, ee, ve sahabenin de aktarmış olduğu diye bazı rivayetlere baktığımız zaman e, Allah-u Teala'nın ilk yarattığı şeyin ne olduğunu biliyoruz biz. Su olduğunu biliyoruz. Allah Azze ve Celle ilk defa su yarattı. Ondan sonra arşı neyin üzerineydi? E, suyun üzerineydi. Su yarattı. Sonra arşını yarattı. Ondan sonra kalemini yarattı. Peki Allah-u Teala, Allah Teala kalem ilk ya yarattığında kalemi kalem'i ilk yaratmıştır. Bu hadisini yapacağız dersek bu hadisi özellikle i̇bn Hacer'in aktarmış olduğu şekliyle ki alemlerimizin de bu ustaki görüşleri zaten ortadadır. Şu adlanda dönülmüştür. İbn-i de bu karatim ortaya ondan da aktarılmıştır. Ee, Allahu Teala kalemi ilk yarattığında ona dedi ki yani ilk kalemi yarattığında değil de kalemi ilk yarattığı esnada ona dedi diye yorumlandırılmıştır. Bu da bütün rivayetlerin en mükemmel bir şekilde e, izahı durumundadır. Dolayısıyla allah Teala'nın ilk yarattığı şey sudur, ondan sonra arş, sonra kalem, ondan sonra da gökler yerleri diye Allah Azze ve Celle yapmıştır? Yaratmıştır. Burada da ne yapıyoruz? Rabbimizin yazdığını görüyoruz kardeşler. bin sene önce demiştik. Evet. Kaderin meşriiyet safhasına geldi kardeşler. Dilemek. Yani Allah-u Teala ebedi, ezeli ve ebedi ilmiyle bildi, bilir. Sonra bunu kaydetti. Sonra diledi. Artık onun kitaptan, yani levh-i mahfuzdan çıkma dönemidir. Levh-i mahfuzdan artık zamanının ve mekanının gerçekleşmiş olmaya geldiği dönemdir. Bu süreç ne kadardır? İşte biz bu süreçte şunu, şunu görüyoruz. Allah Azze ve Celle mesela Kur'an-ı Kerim neredeydi? Ve bir mahfuzdaydı. Misal, inna enselnahu fîleyle tilkat. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Halbuki ayet Kadir gecesinde indirmeye başladık demiyor. Değil mi? Kadir gecesinde indirdik diyor. İndirilen bir bütünden bahsediyor o ayet. Halbuki Kur'an yaklaşık 23 sene civarda peyder pey indirilmiş. İbn-i Abbas anh, ne diyordu? Kadir Gecesi'nde levh mahfuzdan birinci kat semaya indi ve ondan sonra oradan yeri yüzüle. Ya da Allah Azze ve Celle bazen kullarının fiillerini senelik olarak ne yapar? Takdir eder. Birinci kat semaya, semanın meleklerine. Mesela Rabbimiz ne buyurdu? Bu sene şunların gerçekleşeceğini takdir etti. Mesela melekler kaydeder. İşte bazen cinlerin o birinci kat semanın meleklerine çalma durumları söz konusu olur. Hâlâ da olur ama ne olur? Yanarlar. Safa Suresinin başında geçtiği gibi. Yani meleklerden şey yapmaya çalışırız, bu Allah'ın takdiri nedir ama onda yanarlar. Bir parça getirirler bu kâhiplerine, bir de on kâterler diyorlar Sûr Aleyhisselatü Vesselam, ortalığı alır götürürler. Ve biz burada Allah-u Teala'nın yazmasını görüyoruz. Yani vakti geldiğinde yazmamış. Mesela insanın annesinin karnındayken mesela... Meleklerin ruhunu getirdiği, onun ne olacağından yaratıklarını bilir. Bunlar hep nev-i mahfuzdan sonraki çıktı ve meşiyet dönemleri neydi kardeşler? Tecellileridir bunlar, meşiyet dönemi. Ama asıl tam gerçekleştiği dönemleri ise olasılık aslında işleyeceğimiz tam yaratma dönemidir. Burası meşiyet dönemi. Dilemiş, Allah azze ve Celle bunu bu şekilde dilemiş. Peki, buradaki ayetlere bahsettikten sonra muhteşem bu husustaki görüşünü dile getireceğiz. Biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle dilerse, dilediği ne olur? Gerçekleşir. Ama allah Teala bu dilediği, kulunun hak ettiğiyle de bağlantılı kılmıştır. Ama özellikle toplumsal kaderde ne demiştik? Allah-u Teala'nın doğrudan takdiri geçer. Geçenki derste işlemiş olduğumuz hususlar. Hani biz bir kavmi helak etmek istediğimizde, onların önden gidenlerine emrederiz, helak ederiz. Mesela burada ya da Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın dediği gibi benim ümmetimin içerisinde günahlar açıktan işlenmeye başladığı an toplumsal helatı bekleyin. Mesela toplumsal kaderdir bu. Aslında fertlerdir işleyenler ama öyle bir babdadır ki artık açıktan işleniyor, utanma yok yani. Yani düşünün ki biz şurada bir cemaatiz, ezan okunuyor ve içimizden bir tanesi yukarıya namaza çıkmıyor ve utanmıyor. Yani o kadar hesap edelim. Yani namaza çıkmıyor ve bundan da utanmıyor ya. Yani. Ya da efendim bir tanesi günah işliyor, günahını utanmıyor. Yalan, açıkça yalan söylüyor ve utanmıyor. Efendim e, haramdan açıkça bahsediyor, utanmıyor. Artık yanlışlar ve haramlar açıktan işleniyor ve utanılmıyor. İşte ümmetimin içerisinde günahlar açıktan işlenirdi. onlar da onlarla müdahale etmezlerse toplu helak başlar. Ondan sonra ne? hadislerine geçiyordu, sonra onlar dua ederler de kapanıyor bakın toplumsal kader. Eğer günahları diyor Rabbimiz siz açıktan işlenmeye başlarsanız kapı kapanır. Dua edersiniz icaret etmemdir. Toplumsal kader. Bireysel bakta yine edebiliriz. Ama toplumsal bakta hayır. Çünkü toplumsal bakta doğrudan yüzünün fesadı var. Günah işlesen bile gizle bunu değil mi? Gizle. Ola ki Rabbini örtmüş, bu tarafta da örtüsün. Günahı açığa çıkar mı? Hani aleyhissalatu vesselam dediği gibi, yani Allah'ın katında işte gerçekten büyük bir dışlanmışlığa uğrayacak olanlar kimlerdir? Günaha alevi işleyenlerdir. kimler diyor Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Yani mesela çok affınıza sunuyorum hadiste geçtiği gibi. Misal, sokakta hanımıyla zina eder. Bu nasıl oynuyor ya Allah'ın Resulü? Tutar diyor, hanımıyla beraber olsun. Tutar bunu sokakta anlatır diyor. Değil mi? Tutar bunu sokakta anlatır. Ya da giden gizli de günahı işler, gelir bunu açıkta anlatır. Ya Allah seni örtmüş, niye açıyorsun ki helak, eder, helak olanlar? Mesela bunlar böyle olunuzu Allah onları kapatıyor. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela ne diyor? Sizde iki haslet görürse, siz... Eğer ki dünyada dünya mallarına, dünya birleşmeye dönerseniz yine herkese uzun emelli olup da ölümü de unutursanız içinde de dünya sevgisi olursa ne yapar? Kafirlerin üzerine düşüşür. Siz onların önünde çerçöp gibi olursunuz. Dua ederseniz de dualar kabul olmaz. Mesela dualar kabul olmaz. Bu toplumsal kader boyutu zaten zikretmiştik. Sonuçta Allah azze ve celle'nin iyi zaman <gülüyor> Şüphesiz bu gerçekleşecektir. Ama Rabbimize bu dilemesi insanın seçmesiyle de bağlantılı dedik. Dolayısıyla birisi kalkıp da müşrikler ne diyordular? Eğer Allah dileseydi, biz de babalarımız değil, olmazdık derler misal. Maide sözü 48'de Allah-u Teala diyor ki, eğer Allah dileseydi, sizin hepinizin tek bir ümmet yapardı. Hepinizin tek bir ümmet yapardı. Ama, o size, verdiklerine, sizi imkihanı takdir etmiştir. Yine Yusuf suresinde Resale'ye girdi. <gülüyor> Allah'ın dilemesi. Sonuçta her şey Allah'ın dilemesiyledir. iledir. Hz. Yusuf'e ütkulu, mısra, inşaallahu <gülüyor> Allah'ın izniyle şehre güvenler olarak girin. Bakın inşaallah inşaallah dediğimiz nedir? Allah'ın dilemesidir. Her şey Allah'ın dilemesiyledir. iledir. Demek ki bunun fiillerinde de Allah'u Teala dilemiştir ama dilemiş olduğundan razı mıdır? Her dile lazım mıdır? Değildir. Yine mesela Hazreti Musa Aleyhisselam eee Aleyhisselam'a bir talebe olmak, daha doğrusu onunla beraber yol alıp Allah'ın onu öğrettiğinden nasip olmak istediğinde ne diyordu? Allah'ın ise sen bana sabredenlerden olacaksın Sen hiçbir işinde sana muhalefet etmeyeceğim. Yani talebeliğimi bileceğim, sana hiç ters gitmeyeceğim diyor. İnşallah. Allah'ın dilemesiyle. Yine Rabbimizden Yüce Kur'an-ı Kerim'in 23. ayetinde velâ ey Peygamberim. Sakın şunu yarın ben kesin yapacağım deme. Allah'ın dilemesi durumunda de. Yani inşallah de. Çünkü her şey Allah'ın meşiatidir. Ve Bakın siz bir şey dilersiniz ama bile ki dilemeniz de yine hangi dilemenin altında? Allah'ın dinlenmesini. <gülüyor> Unutmayın ki sizin cüz'ü iradeniz Allah-u Teala'nın küllü iradesini aşacak değildir. Bu da Allah Azze ve Celle'ye takdiridir. Sebeplere tutunursun, sebepler işlenmez bazen. Allah Azze ve Celle böyle takdir etmiştir. Çünkü Allah-u Teala onu En'am Suresi de kardeşler aynı şeyi görüyoruz. Peki bir insanın bu hususu, yani Allah'ın bu dinlemesini, <gülüyor> yani bu kıssayı ben daha öncesinde paylaştım. Ee, hakikaten çok e, nasıl ifade edeyim bilmiyorum ama, Hazreti Ali ve Resulullah Resul Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen olay biliyorsunuz. Ben Gerçekten çok hoşuma gidiyor bu kıssa. Kısa da bir kıssa. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ali, kızı Hz. Fatıma'yı uyandırmak için gider. Hani kalkın. Ya gece namazı ya sabah namazıydı, şu anda hatırlamıyorum. İşte hani kalkın daha uyanmadınız mı? der. hadi Ali diyor ki, biz bir dönüyorlarımın altındaydık, yani uyuyorduk diyor. Bununca Rasulü öyle deyince diyor, ben de dedim ki, ey Allah Rasulü, ruhlarımız Allah'ın elinde değil mi? O işte diyor, bizi kaldıracaktır dedim diyor. Hocam üzerinden bir dönüp baktım diyor Rasulullah aleyhissalatu vesselam, arkasını dönmüş ve elini dizlerle böyle diyor ve orada da ne yapıyor? İnsan olduğu şüphesiz insan hakikaten çok tartışmacıdır. Kehf suresinin 4. ayetini okuyor. İnsan ne kadar da gücadır, diyor kadar da ziddir Biz bu neyi görüyoruz? Aleyhissalatu vesselam kulun tembelliğe vurup efendim işte Hazreti i Ali yaptı, Ya ruhlarımız Mustafa Allah verdiği değil mi O kazılır bizi dillerse ama sen haydi birini al ki Allah bunu takdire koymuştur. Sen buna gayret göster ki taktiğine koymuştur. Ve aleyhissalatu vesselam Hz. Ali'nin söylediği doğru olmasına rağmen bu cevaptan Resulullah aleyhissalatu vesselam ne yapmamıştır? Boşunut kalmamıştır. Çünkü sana düşen çaba sarf etmektir. Sana düşen çaba sarf etmiş olmaktır. Evet yine Am e, Abdullah i̇bn Amr İbn-i As'dan gelen bir rivayette Resulullah aleyhissalatu vesselam ne diyordu? Şüphesiz ki kulların kalpleri Allah'ın elindedir. Adem olan Allah'ın e, elindedir. Parmakların arasındadır iki parmağın arasındadır ve onları istediği gibi ne yapar? Çevirir diyor. O yüzden de ey kalpleri çevirenler bizim kalbimizde itaate çevirir diye Resulullah Aleyhisselatü ne yapıyordu? Dua ediyordu. Sonuçta Allah-u Teala'nın meşiyeti nedir kardeşler? Allah-u Teala'nın meşiyeti en üstte olanır. Yine Allah-u Teala'nın meşiyetinin takdirinin ölçüsünün boyutu e, ölçülerle bağlantılı olduğunu bir başka hangi hadiste görüyorduk? Hz. Ömer'in kıstası değil mi? Hz. Ömer radiyallahu anh kendisi e, şehre girmeden önce hani sahabeden bazıları Ömer e, işte burada umma, bulaşıcı bir hastalık var e, girelim mi? Girmeyelim.'' Hazreti Ömer radiyallahu anh ''Girmeyelim, dönerim.'' dedi. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? her nerede bir bulaşıcı hastalık varsa oradakiler oradan çıkmasınlar Diğerleri doğruya oraya girmesin Ve Hz. Ömer bu karara gelince oradan sahabe ne geldi? Ey Ömer, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Yani Allah niye takdir etmiş? İşte olacaktır. Ve Hz. Ömer radiyallahu anh'ın verdiği cevap neydi? Evet, Allah'ın kaderinden Allah'ın öbür kaderine kaçıyorum. Yani Allah Azze ve Celle'nin takdiri olmaksızın hiçbir hastalık ulaşmaz. Ama Rabbimiz tebâlike ve teâlâ, çok affedersiniz, bu hastalığı ne yapmıştır? Bulaşıcı olarak takdir etmiştir. Bulaşıcı olarak takdir etmiştir. Yani 10. kat yukarıdan aşağıya düşersem, bir yerim kırılmayı geç, ölür. İyi de Allah öldürmesi ölmem diye çık 20. kattan at kendini altına. Bu Allah'ın kaderidir. Ama bu dediğimiz kader, bakın Allah'ın meşiyeti, her şeyi, Üstümden de, geçen hafta dediğim gibi tutarsan adama kalle batarsın, bununla ölür. Öpür, kafasından taşı vurursun. Araba haşal olur, içimde kalır. Burada bir sıyıltı ile çıkar gider. Yani bu tür Allah Azze ve Celal'in e, takdiri nedir? Vardır. Örnekleri çoktur, bu örneklere girmek istemiyorum Yani yaşamış olan vakıarlarda dahi bunlar e, sabittir. Evet, geldik yaratma safhasına kardeşler. Yaratma safhası, kulların fiillerinin yaratıldığı o esnadır, kulların fiillerinin yaratıldığı o esnadır. İşte bu mutezile ile sıkıntıların çıkmış olduğu, belirmiş olduğu yer burası. Biz biliyoruz ki her türlü fiili yaratan kimdir? Yine Allah'tır. Allah Azze ve Celle yaratmasından öteye bir şey oldu. Geçen hafta dersimizde İmam Evzai'nin ne yapmıştık? Sorularını görmüştü. Sorusu neydi? İşte Allah bir şeyi nehyede de onun üzerine hükmeder mi? Yani Hz. Adem'e ne yaptı? Ağacı yasakladı ve ağaçtan, yasaklamış olan ağaçtan yedi diye Efendim onun üzerine bir hüküm inşa etti. Yine ne diyordu? Allahu Teala işte iblise secde emrini verdi. Bir de iblisin önüne geç secih etmesin diye. Bu olacak şey mi? Gibi. Hani kulların seçme hakkının olup olmadığı karşıdaki düşünceye. Ve oradaki sorusu ne diyordu? Hani söyleyeceğim şey neydi? Sen kendin mi yaratıyorsun? Yani Allah olmaksızın mı fiilleri yaratıyorsunuz? Allah ile beraber mi yaratıyorsun? Çünkü ikisi de küfür demiştik. İkisi de küfür demiştik. Şimdi burada yaratmak. Biz mesela Hz. İbrahim aleyhisselam şu filmi gördü. Bu Muhtezilere verilmiş olan elçinetin en kuvvetli delildir. Safa suresi 95-96. ayetinde İbrahim aleyhisselam diyor ki: "Etabudun ematen hetun, kendi evlerinizle oyduklarınıza mı kulluk ediyorsunuz. Allahu halakakum ve ma tamalu. Allah ise sizi ve yaptıklarınızı yaratan." Bu Mutezile'ye karşı yani sünnetin tapu gibi ayettir. Açık denilirdi. Çünkü ayet Ahkı İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Allah sizi ve fiillerinizi yarattı. Çünkü Mutezile ne diyordu? Fiillerimizi biz yaratırız. Fiillerimizi biz yaratırız derken Mutezilen derdi cahillik değil. Yani felsefeciler gibi ciddi cahillik değil. Yani dolanıp biraz o tarafa çekiliyor da yani doğrudan cahillik değil yani. Çünkü onlar bunu yaparken şunu diyorlar, biz Allah mesela fiiller yarattı dersek ben haram işlerken Allah onu yaratıyor. E yarattığına göre demek ki onlar razıdır anlamını çıkartmışlar. O yüzden Allah <gülüyor> Allah yaratmaz diyelim demişler. Kullanılalım bu fiili. Yani aslında kaç yapalım derken komple gözünüz kalmıyorlar. Bu sebep bu fiilin yaratılma için sen kulağı veriyorsun. İşte birileri Allah'ın bilmesini de inkar ettir. Geçen bahsettiğim Türkiye'de çıktı bir tanesi. Durup durup acayip acayip inciler yumurtluyorlar. Yani Allah her şeyin geleceğini bilir ama insanın fiilini bilmez diyor. Çünkü insan kendisi yapacak onu. Tabi burada biz neyi görüyoruz? Saffa Suresi 93 94. ayette Allah'ın doğrudan amelleri yarattığını görüyoruz. Hatta buradaki ameller kimin ameli? Müşriklerin, Hazreti İbrahim Aleyhisselam müşriklere diyor, sizi ve amellerinizi yaratan O'dur. Yani puta tapanlar için söylüyorum. Yine Gafir Suresi ki bütün Suresi olarak da geçer biliyorsunuz, 62. ayetinde Allahu Teala, O sizin, O Allah ki, O sizin Rabbiniz olan Allah'tır ki her şeyi yaratan O'dur. Her şey, her şey dediğine göre kulların fiilleri de her şeyin içindedir. Yine Rahat Suresi 16, bunu ifade eder kardeşler. Zümer Suresi 62. ayet bunu ifade eder. Mesela, güzel bir duadır. Dua ile hayr derdinde olan Müslümanlar bunu ezberleyebilirler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahümme inni ya'ûzu bike minel acizi vel kesri. Farklı versiyonlar da var bunun. İşte, Ya Rabbi aciziyetten ve tembellikten sana sığınırım, cimrilikten yarluğu perişanlığından kadarlıktan sana şükür kabir azabından sana şükürüm. Ve ne diyor? Allahumma atini nefsî takvâha. Ya Rabbi ben nefsimin takvasını bana bahşet. Enta hayrun men Çünkü benim nefsimi en güzel temizleyecek olan sensin. Enta allî ve mühabbeh. ona güç verecek olan ve <gülüyor> sınınacak olan da sensin. Yeni yapmıştık burada. Kulun kendisini temizlemiş olmayı takdir etmiş olmasını, Rasûlullah ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'den istiyor. Her ne kadar takva fiilini kendi seçmiş olsa da, burada Allah Azze ve bu takdir etmiş olmasını istiyor. Peki, Selef'in bu husustaki, Selef'in aktaranları geldi kardeşler ayetlerle hadisleri bu şekilde zikrettik. Selefin sözlerini inşallah ifade edip dersimizi bitireceğiz Allah nasip ederse. Bu hususta seleften neler gelmiş? Eee Sünen-i Ebu Davud'un sahih bir esenet ile aktarmış olduğu bir rivayette Halid İdhalet en Hayzan ben diyor Ebu Said'e dedim ki: "Aklınlık el-ardemu'l-semâi hulik an bil-ard." Bana dedim haber. Ver. Adem, gök için mi yaratıldı, yer için mi yaratıldı? Ne diyorsunuz? Gök için mi yaratıldı, yer için mi yaratıldı? Evet. Gökte mi yaratıldı, yerde mi yaratıldı? Evet. Gökte mi? Gökte yaratıldı. Bazen yerde yaratıldı, bazen gökte yaratıldı ama bu doğruluğun gökte yaratılıp yeryüzüne indiğidir. Peki gök için mi diyor yaratıldı, yer için mi yaratıldı? Neresi için? Ne için? Ya allah Allahu Teala daha Hazreti Adem'i yaratmadan önce demedin mi? Fil ben yeri gücünde bir halife yaratacağım demedin mi? Daha Hazreti Adem yaratılmadı. Demek ki neresi için yaratılmış? Yani yer için yaratılmış. Şimdi bunu soruyor. Bunu diyor. Ya bu sahide sordum. O da dedi ki hayır, gök için değil, yer için yaratılmış. Bu üzerine dedi ki, peki o zaman Hazreti Adem'i yasaklanmış olan ağaçtan yemesi ne? Gitar. İşte. He? İşte. Ama ondan yedi diye yer yüzüne indi, diye bilinmiyor. Ondan yemeseydi, Allah'ın taktığıydı. Ama yer için yaramış Allah'ın taktığıydı. Tabii ki hepsi Allah'ın taktığıydı. Yani böyle Rasulullah Aleyhisselat'ın kızdırdığı gibi mücadele edizlik yapmayın. Yani, yani öyle cevap veriyorsun, ki hikaye de mümkün yani. <gülüyor> yani. Ama onu istemiyoruz. Yani sonuçta bunu soruyor. Peki Hz. Adem'in ağaçtan yemesini daha Hz. Adem yaratılırken bile yer için yaratılmışken ağaçtan yemiş olması neydi? Bunun üzerine Ebu Said'in ki bu mutlaka olması gereken bir şey Bitti. Hz. Adem ne yaparsa yapsın. Adem yeryüzüne inecekti. O günahı işlemese de inecekti. Değil mi? Evet. Dolayısıyla şu bakış açısı hatadır. Hazreti Adem ağaçtan yedi, biz de geldik. Yemeseydi ne güzel cennet yediydi. Yok ya. Allah Allah. Yani Hazreti Adem haşa, bütün bunların sözüyle Hazreti Adem'e mi çıkarır? Bu algılamı, bu düşünce insanlarda var olmuştu. Hz. Musa aleyhisselam, Resulullah aleyhisselatü ki, Hz. Musa diyor, Adem ile tartıştı. Musa Adem ile tartıştı. Musa Adem'e dedi ki, hani ey babamız, ey Adem, yasaklanmış o olan ağaçtan yemeseydir ne olurdu? <gülüyor> Hz. Adem dedi ki, sen beni ben yaratırmadan... 40-50 bin yıl önce yazılmış ve takdir edilmiş şeyden dolayı mı dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Adem, Musa'yı susturdu. Adem, Musa'ya kaleme çaldı. Delilini getirdi. Peki ben şöyle bir şey söylüyor. Onunla bir bağlantısı yok. Bir insan mağfiret ettiği bir şeyden dolayı cezalandırılır mı? Haşa bir kimse. Bir insanı düşünün. Düşünün ki evladına size geldi. Baba, ben... Sen arka tarafta can camlara kurarsın demiştim. Ben oynadım camların hepsini tamam. gördüm. Tamam oğlum ben sana neyse hadi bir daha olmasın ama sana bir yirmi falaka bulurum. Affettim ama yirmi falaka bulurum. Olur mu? Olmaz ki. Peki Hz. Adım Aleyhisselam yasaklanmış olan ağaçtan yedikten sonra af dilemedim? mi? edilmedim? edilmedin. E geriyüzüne indirilmesin niye onun cezası olsun ki? allah -u Teala affettikten sonra ceza olarak yeryüzüne inmeyi verir mi? Biz bilir ki Hazreti Adem Aleyhisselam affedildi. allah Teala affettikten sonra bir de affettin ama yine de cezan yeryüzüne in mi? Hayır. Bu allah Teala takdir ettiği bir şeydi. O sadece onun üzerine cereyan etti. Onun üzerine cereyan etti. İşte bak imtihandı. Bu bir göstergeydi. Ey Adem ne diyordu? İhmit, inin. O senin düşmanın bak Burada başlıyor işte, gösteriyorum. Bak sen burada unutma ki, ve siz Adem'in oğulları unutmayın ki eğer şeytana uyarsanız nasıl ki şeytan yasaklamış olan ağaçtan benim adıma yemin ederek de olsa babanız Adem'i ne yaptı? Kandırdı. ademle de hava ne oldu? Ayıp yerleri gözüktüğü, ayıp yerlerinin kasıt, utanç verici şeylerdir. Unutmayın ki siz de şeytanın yoluna uyarsanız, size utanç verici olan haramlara düşersiniz. Hı. Baldırı çıplak kalırsınız tabiri caizse. Utanacak şeydir, Allah-u bize... Yani gerçekten de utanacak değil mi? Ben iki gün önce daha eve dün dün, dün bir gittik, yolun kenarında arabalar sol tarafa arka arkaya düzülmüş, arada bir buçuk yer var, Dere olan biri dalmış araba tersinden, duvarda arabaları yara yara geliyor, çiziyor, araba duman çıkıyor. Kafiye açtım, ne yapıyorsun diyor? Tur atıyorum diyor. İçmiş aralarda, tamam mı? Duvar sıkışmış, falan, tersine. Yani tersine tersinden bir taraf duvar, arabalar park etmiş, onun arasına dalmış, arabanın sağ tarafı duvara çiziyor, sol tarafı arabaları. Böyle bir gaz veriyor, dumanlar çıkıyor, gittim dedim, ne yapıyorsam? Tur atıyorum diyor. Utanç verici değil mi bu? Bu baldırı çıplak halde değil mi? Kocaman 80 yaşındaki adam işki ne halde? Ya şeytana uyarsa seni bu halde sokulurmuş. Işte. 3-5 tane çocuk gelecek olsa üstüne girecekler oraya. Zinada utanç vericilik yok mu? Ahlaksızlıkta utanç vericilik yok mu? Faizde insanların zayıf hallerinin yokta da binmek çıkarcılığın utanç vericiliği değil mi? İşte bu. Ve dolayısıyla işte Adem, sen ve senin soyun, bununla mücadele edeceksiniz. Artık inin hidayetin gelecek. Kim hidayetim uyarsa kurtulur. Bu buydu. Yoksa Hazreti Adem yemeseydi gelmezdik. Hala cennette öyle bir şey yok yani. Hazreti Adem ne dedi? Doğa de bu Adem'e dedi ki de bu, bu olacaksın diyor. Yani Adem hiç Adem ağaçtan Hazreti Adem ağaçtan yerse mi olacaktı diyor? E bu Sait dedi bu olacaktı. Vallahi hakikaten Allah böyle kader koymuştur insan yeryüzünde olacaktı. Bunun üzerine unutmak işte Allahu Teala biz onları imtihan edeceğiz demiş ve cehenneme gidecekleri şeytan aldatacaktır. cehenneme gidemeyecekleri de aldatacaktır der. Ve yine Hazreti Adem Aleyhisselam dikkat edin. Hazreti Adem Aleyhisselam bu kıssada, Hazreti Musa ile tartıştığı O kıssada Allah ağaçtan yememi takdir etti demiyor. Yani Hz. Adem işlemiş olduğu o masiyeti Allah'a ne yapmıyor? Atfetmiyor. Fakat onunla beraber dünyaya inişin yazıldığını, o musibeti takdir ettiğini, yani musibeti takdir etmek kimindir? Allahu u Teala'nın daha bu musibette sonra affedilmiş olsa da hataya düşmek kimindir? Hz. Adem'in kendi tercihi. Olay zaten bu, anlaşıldı mı? Allah'a emanet olun. Evet, bununla ilgili yine rivayetlere baktığımız zaman Ömer bin Abdullah Aziz'den gelen rivayetler var kardeşler. Sahih senetle bize gelmiş. Yine bu aktarmış olduğu bir rivayet. Bir tane sonra dedi ki bize Resulullah'ın ashabından aktar. Bildiğiniz gibi Hazreti Ömer bin Abdullah Aziz kendisi hem alimdir hem 5. Raşid Halife'dir ve Hazreti Ömer torunlarındandır. Ona der ki kadere iman hususunda bir takım şeyler sormuşsun. Bil ki Allah'ın Resulü kaderi zikretmiştir. Bu ne bir hadistedir ne bir kaç hadistir. Yani bu hususta hadisler dolu diyor Ömer bin Abdullah Ve onu bütün Müslümanlar işitmiştir. Onu kendi hayatlarında hem Resulullah'ın hayatında hem Resulullah'ın vefatından sonra yakînî olarak buna teslim olmuşlardır. Yani bir icma aktarıyor Ömer bin Abdullah Allah ki rahmet eylesin bu hususta. Ve bu hususta herhangi bir muhalif de ne yapılmamıştır, gözükmemiştir. Bizim onlardan aldığımız da budur. Yine kitab-ı e, sünnet, sünnete bağlı olma babında <gülüyor> Abdullah ibn Amr'dan gelir ki o Şam'daki bir arkadaşına kitap yazmıştır. Bu hususta bir yazı yazmış, cevap istemiştir ve o da diyor ki, kader hususunda bir takım meseleler hakkında konuşulduğunu duydum. Bu hususta hiçbir şey yazma. Vallahi ben Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı benim ümmetimden bazıları gelecek ve kaderi inkar edecekler diye duydum diyor. Sakın! Ben Resulullah'tan, ümmetimden biri gelecek ve onlar kaderi yalanlayacaklar dediğini duydum diyor. Şimdi bu mutezire diyor? Kul fiilini yaratırken, yani işlerken fiilini kendi yaratır. Mesela bunlardan bir rivayet aktarı Gaylan-ı kadri diye kadercilerden bir tanesi Rabiha isimli Abdurrahman isimli bir meşhur alimle karşılaşır ve ona der ki Ey Ebu Osman hiç Allah kendisine isyan edilmiş olmasına razı olur mu? Bakın şimdi, şey, Ehl-i Şuridat'ın soruyor muhtezili olan. Diyor ki hiç Allah, şimdi kul haram fiili işlerken eğer Allah onu yarattıysa ondan razı demektir. Peki ey Ebu Osman diyor, söyle bakın bana, hiç Allah kendisine isyan edilmesine razı olur mu? Yani razı olur mu ki yaratsın? Mantık, mutezeme mantığı bu. Ebu Osman'a diyor ki yani Allahu u Teala istemediği halde ona galebe çalarak mı o fiili işliyor ki böyle bir durum söz konusu Yani Allah'ı haşa güçsüz bırakarak buna güç mü yetiriyor ki? Böyle bir şey mi söz konusu? Sonuç itibariyle Allahu Teala yine yüce olarak onun tercih ettiğini sadece yaratıyor. Allah'ın razı olup olmaması demek Allah istemediği halde onun güç yetirerek onu yapmış olması demektir. Yani haşa Allah odan o fil gerçekleşmesini istiyor, o istiyor. Gerçekleşsin düşür işte diyor ki, Allahu Teala haşa kalbe çarptı. Böyle bir şey olursa diyor sen dediğin olur. Zaten, Böylece yok ki. Allah Teala sadece yaratıyor. Ve bunlardan bazıları Allahu Teala'nın meşiyeti şöyle demişler. Mesela çok enteresandır. Eee ismini lalekeyi anlatıyor. Anlatırsa -e rahmet derse kitabında Ehli Sünnet isimli kitabında bunu aktarıyor. Diyor ki Amr ibn Ubeyd diye bir tanesi bilhalesavat. Am dedi ki o yanına diyor bir adam geldi ve ona dedi ki o da hani oradaki müteziller çok Kur'an'dan konuşuyorlar falan hep Kur'ancı takılıyorlar ya işte böyle birisi var diyor o adamın devasını kaybetmiş. devasını kaydetince buna uğramış buna diyor ki ee, dedem diyor çalındı diyor dua et de Allah devamı geri verirsin diyor inşallah o da şimdi ona diyor ki diyor ki Allah'ın istemediğin halde bu kulunun demesi çalınmış. Bak şimdi kafası ya. Allah'ın istemedi. şimdi istemek çünkü çalıntı var burada. Dolayısıyla Allah bunu çalınmış olmasını ister mi? İstemediğine göre yaratmaz. Dolayısıyla Allah yaratmamıştır. Mantığı görüyor musun? Diyor ki Allah'ın istemediğin halde bu kulunun demesi çalmış. Bunu duyunca oradaki Gelen kişi diyor ki tamam tamam sus diyor ama benim istemiyorum duala ihtiyacım yok. Niye? ya istemediği halde devem çalınırsa, istediği halde devem geri gelmez ki diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani fıtrat bu ya. Yani ama gerçekten yani ömrünü muhteşem ilimler vermiş olan bir adam bir bedevini verdiği cevap aklı başına geldi diyor. Şimdi bu istemediğin halde demesi çalınmış diyor. Şimdi burada diyor ki, ya Allah istemediyse, yani Allah böyle takdir etmediyse, istemediği halde çalındıysa, yani istemesinin tersine iş yapıldıysa, Allah benim devimi geriye istemek istese de demek ki gerilerim bilir. O zaman ne duaya ihtiyacın var ki diyor senin duaya? Dönüp gidiyor. Yani işin çıkmaz tarafı burası. Halbuki ki ve cemaatin hakikaten e, durumu o kadar net, o kadar Açık, ortadadır. Evet, bir dakikayı, bir saat biraz geçmiş. Bir iki şey daha vardı ama onları inşallah anlatmaya gerekir. Zira çoğunu anlattık. Ama şunu bileceğiz ki kardeşler, Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Dilerken de bizim dilemiş olmamızla bağlantılı olsa da Allah-u Teala dileyendir. İnsan sorusu 30. ayetinde Allah-u Teala bu merteşâhûnâ e, illâ eyle şâllâh Allah dilemedi siz dileyemezsiniz buyuruyor. Yine onların kalpleri kaydı Allah da onları kaydırdı diyor. Kuldan günah işlemek var ama kimisine mühür vurulmuş olması mühür vurulmaması kimin kaderidir? Allah'ın kaderidir. Günah, her günahın hangi günahın hangi boyundaki günaha göre mühür budur ve bu Allah Azze ve Celle'nin takdiridir. Allah Azze ve Celle bizleri uzakta geri yıkılsın. Biz bunları biliyoruz. Seçmekle mükellef olduğumuzu biliyoruz ki Allah Azze ve Celle de bizim yolumuzu inşallah hayra ve güzelliğe ve cennetle rizasına inşallah ne yapsın, ne yaşlasın. Allah ﷻ ﷺ razı olsun ve ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ